Kur'an'dan bir sureyi telefondan dinlesek e, okumuş sayılır, mı, sayılır mıyız? Van'dan selamlar demişler. Yani okumuş değil, dinlemiş sayılırlar. Ya bak Kur'an-ı bir okumak var, okumayı siz yapacaksınız. Yani bu okuma zihinden geçirmekle olmuyor değil mu? Yani evet. burada biraz karışıklık yaşıyoruz. Telaffuz olacak. Dudaklar, ağızlar kıpırdayacak. Tabii. Yani. Elhamdülillahi Rabbil alemin, el-Rahman, el-Rahim, Malik, böyle okuyacak. Şimdi ben okuyunca siz dinlediniz değil mi? Siz okumuş oldunuz ben dinlemiş ha, oldum. Aynı Şimdi okuyan da sevap kazanır, dinleyen de sevap kazanır. Çünkü dinlemek de Allah'ın emri, okumak da Allah'ın emridir. Yani telefondan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, Kur'an-ı Kerim'i dinleme sevabı kazanmış olur.